Elhamdülillah ve salatu ve selamu Resulillah. Bir arkadaş diyor derste sizden duyduğum bu hadisi e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen Allahu Teala'nın dilinden olan hadis e, her Ademoğlunun ameli kendisi için horuç hariç horuç benim içindir ben onun cezasını, e, mükafatını veririm. Bu e, ne demektir e, Allahu Teala? Oruç hariç. Neden ben onun mücafe? Her şey, bütün ameller Allah içindir. Bunun anlamı nedir diyor. Evet, hadis Buhari Müslim'de Abu Hurayrah radıyallahu anh'ından diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Allah subhanahu aleyhi buyurdu sellem buyurdu Kullu, abni, kullu amel ibni Adam'a lehu illa sıyam Bütün Adem oğlunun Ameli kendisinindir. İlla sıyam, sıyam hariç, oruç hariç. Fe innehulî, o benim içindir. Ve ene eczibihi. Ben onu mücafaatlendiririm. Ben onun karşılığını veririm. Bir rivayette de diyor ki, Kullu amel ibni Adem yuzaiful hasenatu aşru emthaliha. Bütün ibni Adem'in amelleri on misline ka katlanır. İlâse 700 zı'fün yedi kadar katlanır. saire. Kâlâllâhu azze ve cel. Allah subhanu teâlâ dedi. ille soğum, soğum hariç o benimdir. Ben mükafatını veririm. Ayette de ne diyor? İnne me yuvaffir sabirûne ucûruhum hesap. Sabredenlerin eclini hesapsız veririz. Evet bu hadis sahihtir. Bukhari üstünde divayet bu ediyor. Alimlerimiz bu konuda birçok eee faydalar e, çıkartmışlar. Neden öyle olmuşlar? Birçok e, yorumlar yapmışlar bunda. Özeti olarak dört tenedir. Birincisi diyor ki oruç oruç her ibadet terriye olur oruçta olmaz. Neden olmaz oruçta? Çünkü seninle Allah'ın arasındadır. Ben girerim mutfaka kimse görmez ben atıştırırım ama sen bana zordan oruç tutamazsın. Ama zordan namaz kıldırabilirsin, zekat verdirebilirsin vesaire ama beni zordan oruç tutturamazsın. Oruç sadece kuldan Allah'ın arasındadır. Hadi, o diğer hadislerde gittiği gibi kul yemeğini içmeğini, şehveti benim için bırakır. O zaman kimse bilmez bu şehvet var yok, yemek var yok. Ee, Bunun için bilir Allah'tan kulun arasındadır. Ondan dolayı diyor benim içindir. Yani riya yoktur sadece Allah rızası içindir. Evet bu bir. İkincisi diyorlar ki اَنَا اُجْزِ بِهِ Ben onun mücafatını veririm. Burada Allah Subhanahu ve teala her amelin dedik yok İbni Adem'in amelleri 10 misli katlanır, 700 misli katlanır ve hatta daha fazla maşa Allah Allah istediği kadar katlanır. Ama savun diyor oruç benim içindir ben istediğim veririm. Allah mutlak kerem sahibi olduğu için, mutlak izzet sahibi olduğu için, mutlak rahim, rahman olduğu için, mutlak gani gani olduğu için ne yapar? Hesapsız verir. Onun için Allah Teala dediğimiz gibi ayette sabredenlerin ecrini Allah Teala hesapsız verir. Onun için diyor oruç benim içindir. Benim için olduğu için benim için olduğu için Bırakın ben onu mücafaatlendiririm. O zaman bir şey Allah söz vermişse ona kalmışsa mücafaatini nasıl verecek? En yüksek mücafaatı Allah verecek. وَمَنْ أَسْتَقُ مِنَ اللّٰهِ قِيلَ Allah'tan daha doğru sözlü var mı? Yoktur. Haşa ve şefa. O zaman Allah'a bırakırız. Orucumuzu doğru tutacak Allah'a bırakırız. Ne olur? Allah Teala en güzel şekilde mücafaatini verir. Üçüncü espri burada. Diyorlar ki soğumuli oruç benimdir dedi benim için. Burada kendine nispet etti. Bu nispet de fazilat yüceltmek nispetidir. Diğer ibadettin farklı olmasıdır. Orucu diğer ibadetlerden daha farklı yaptı. Ne yaptı? Dedi oruç şeydir. Benen nispet etti benim içindir. Yani kendine nisbet etti. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebi Umameh sordu onunla ne yapayım ya Resulallah? Dedi aleyke biz Oruç tut. Fe innehu lâmithle lehu. Oruç tut onun gibi ibadet yoktur dedi. Bu da nesaide rivayet ediyor. Evet bu da nisbet nedir? İzafetu teşrif. Allahu Teala'nın neyidir? Ee, mesela Allah-u Teala ne diyor? Beytullah. Allah'ın evi. Sovmuli, oruç benimdir. Allah niye beyti camileri kendi nesbet etmiş? Beytullah. Ee, onun için bu e, mesele böyledir. E, e, dördüncü mesele, Allahu Teala e, sovmuli derken e, ne yapmış? İbadetlerin en güzeli, en iyisi odur. En iyi ibadetten benim için gelirken, savunan gelir. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki en güzel ibadet Hazreti Davut'un, en güzel oruç Hazreti Davut'un orucuymuş. Bir gün oruç olmuş, bir gün bozarmış. Onun için oruç çok güzel ve e, şeydir e, e, güzel bir ibadettir Allah kendisine resmet etmiş oruç çok önemli olduğu için ne yapacağız? Bu oruç gününe dikkat edeceğiz, yerinde yapacağız fakını bileceğiz çünkü en güzel ibadetlerdendir. Ecri de Allah'a bırakılmış hesapsız olarak bunun karşısını verir. Onun için Ramazan ayı orucu önemlidir. Diğer oruçlarda onun gibi önemine muhafaza ediyor. Onun için bir Müslüman çok oruç tutsa ne derdiler ona eskiden alimlerimiz? Savvam'dır, oruç tutandır, kıyam-ı leyle kıkan gece namazı adamıdır derdiler. Evet onun için insan oruçla bilinmesi nedir? güzel bir ibadetle bilinir. Kıyamet günü de onunla övünür. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.